Allahu Teala namiz, wa tu'anna, ve rahmetullahi ve Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhmân Rəhmân, Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırılmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı.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 birikimleriyle gündeme gelen davranışlardır. Mesela, Sincan tarafında bir yere sohbete gittim. Orada, evin ufak çocuğu geldi. İbo, İbo diye bağırıyor. Niye lan böyle dün Anam böyle mi çağırıyor? He, annem böyle çağırıyor. Dedi. Yani çocuk, ana dili dediğimiz zaman, o konuşma şeklini, telaffuzunu içinden alıyor?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 kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de nedir? Tövbe etme hakkı vardır. Bunu anladınız mı? Anladın mı kardeşim? Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti vardır. Yani bilgisi nispetinde. Cehaleti nispetinde de nedir? Tövbe etme hakkı vardır. Bakın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 ve amelsiz bir kul İslam'da hiçbir zaman hoş karşılanmaz kardeşlerim. Onun için alimlerimiz Allah kendilerinden razı olsun Amel. ilimsiz amelsiz ilim edip aşırlaşan Yahudilere benzer. Amelsiz şey, ilimsiz amelde aşırı gidenlerde ne yapar? Aşır. Hristiyanlara benzer. Ya, ya amelsiz ilimde Derinleşip aşuruya gidenler, Yahudilere benzerler çünkü onlar peygamberleri bile açmışlar. Ya yani onların sözlerini bile ne yapmışlar? Kabul etmiyip seviletmişler, amel etmemişler, ahamlar. Hristiyanlar ne yapmış? Emredilmeyenleri hayatlarına geçirmişler. Allah onlara fazlalığı halde yine de yerine ne atmamış? Getirememişlerdir. Yani emredilmeyen işleri yaparak sapıtanlar da Hristiyanlar olmuş. Aleyhisselatü Vesselam ise bizlere onlara karışık karşısına ne yapacaksınız? Evet. Uyacaksınız diyor. Ve onları sapıtanlar kardeşlerim elem dersiyle devam ediyorum. Hristiyanları kim sapıttı? Hocaları. hocaları. Yani hocaların adı mı orada? Yahipler. Evet. Yahudu kim sapıttı? Bile hocaları. Oradaki adı mı? Bizi kim sapıtıyor? Hocalar. Kocalar sapıtıyor. Yani geçen haftaki dersten bağlantılı gitmek için söylüyorum. Eğer alim hakka hizmet ediyor ücretini haftan istiyorsa bu hakikaten övüler. Ta dağdaki, kırdaki denizdeki balığa kadar dua edilen birisi. Ama hakikaten aynı yerden sulanıp da hakka değil de halkı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 bir neye benziyor? S'ye ben, benziyor. Diyor. Evet. Demek ki çok çok önemli. Bilgisiz bir ibadet ne kadar anlamsızsa duygusuz bir ibadet de o kadar kupkurudur kardeşlerim. Yaşanmayan bildiğini düşünmek mümkün değildir. Bütün inanç sistemlerinde şu veya bu oranda bu üçlü anlayışa her zaman rastlarız. Yani hem kalbi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 dinlerinin ana temel maddelerini ne yapmışlardı başlıklarını öğrenmişlerdi. Bir müslümanda üzerine düşen temel başlıkları ne yapması öğrenmesi gerekir. Cahil bir müslüman mümkün değil düşünemez. Ve bunun cebali de çok büyüktür ve çok ağırdır kardeşler. Allah bizlerin ıslah etsin. Bakın İslam kendisinden önceki döneme bu isim veriyor. Hangi dönemdeyiz biz? yeni emekli oldun. Bırak bir kahiliye Kendisinden önceki dönemin adına İslam cahiliye eder kardeşlerim. Cahilliği İslam temelinden reddederek insanlığı neye etmiştir Bilme. Bakın ilk inen ayet ne şey?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 her şeyin özünü alacaksınız potasını bırakacaksınız temiz olanlar kafanızda kaldığı zaman bu ilim sizleri hem dünyada hem de ahirete ne yapar faydalı kılacaktır kadişler unutmayalım ki ilim rehber rehberdir hedeflere ilimle varılır ilim aynı zamanda ışıktır şimdi şu ışıkların hepsini kapatalım ne olur varamayız evet. demek evet, ışık faydalı Işık, karanlığı ne yapıyor? O, Götürüyor. İlim aynı zamanda şifadır. <gülüyor> Nedir? Hastalıklara devadır arkadaşlar. Her türlü mikrop, her türlü hesatlıktı, hasetti, kıymetti, çekememeydi, hırçtı, mevkidi, şandı. Bunların hepsi ilimle ne yapar? <gülüyor> Kırılır gider. Onun için ilim hakikaten çok önemlidir. Ve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 seni bilgisizlikten suçluyabilir. Atatürk bir bak bakayım nasıl sana saklaşır? Hüsünün. Onun için bilgi çok çok önemli. Yetersiz bilgiyse yetersiz bilgiyse insanı bidata ve hurafeye ne yapar? Boğar. Burada şuna dikkat edelim kardeşler. Geçen hafta mı anlattım size? Bu bir çeşmeden içenlerin delirme hikayesini. İlim edenler ve ilmi kendine saklarsa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 Burada yatarsan adam günahından aranıyor. Düşünebiliyor musun Adam çoluğuyla, çocuğuyla oraya geliyor yatıyor. Ya mahalledeki camide yat. Yatacaksan yok orada olmaz. Niye? Orada acaba balara bazıları. Oraya gelecek. Bakın eksik bilgi insanları nereye kadar getiriyor. Benam dediğimiz sıfat dersen bu sisleyi devam ettiren insanlardır. Alimlerse bunların bidat olduğunu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 bildiğin bir bilgi yoksa doğru bilgi anlattığında neyle mukayes edeceksin? Aynı şu kuşlar var ya, yuvada durur, ana kuş dolaşır, getirir ağzına açar kuşa, aynı siz de işte Yani yenir mi yenmez beni, öldürür mü, öldürmez mi, yarar mı, yaramaz mı, ne yapmazsın? Düşünmezsin. Ondan sonra demin arkadaşımızın birisi oradan buradan diyor,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 Cihad baklarını okursanız şöyle bir rivayet gelir. Aleyhisselatü Vesselam bir gün cihada, sefere çıktığında bir iş oluyor, bir yere gidiyor. Ordu bir yerde konaklıyor. Konakladığında sahabenin bir tanesinin kafası O Akabinde ikkilem oluyor. Ve namaz vakti geliyor. Soruyor, bana ruhsat yok mu? Geliyor birini yok diyor, gusk edeceğim. Ona geliyor yok, adam bu ediyor yarı yana su gidiyor ve ölür. ve Selam geliyor kendisine haber veriyorlar. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cahilliği şifası forma söyleselardı diye oraya bes koyar meskede. Geri yanlı ne yapar? Yıkardı. Yani bu hadisi bak çıkarıyorlar. Ne? Yarım doktor candan yarım hoca dinde.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 Ate sözü yazdım mı herkes ne yapıyor? Dinliyor. Halbuki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Ve yolların en güzeli Allah'ın Allah'ı sınırmıyorum. Biz bunları öğrenip olduğu gibi aktardıkça karanlıklar aydınlanacak arkadaşlar. Eklersek, çıkarırsak, eklediğimizde ne olur? Ha, olmuş zaten. Sünnet gitmiş bidatlar doymuş.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 Ya diyor akşamdan yat arasında Müslümanlar gevezelik yapıyor, arada çok kısa. Ben de dedim ki iki rekatta bir oturarak namaz kılarsanız, tabi nur namazı olur. Bunlardan da evvah bin koyarız ve ya yap da yapmazlar. Git bak bugün akşamdan yat arasında iki rekatta bir selamdan sekiz rekat namaz bularla. Bula bir de anlatamazsın. Yani doğru değil. Doğruyu öğrenemediğinde batılı çıkaramıyorsunuz. Onun için ilim dediğimizde doğru ilmi öğrenmek zorundasınız. O gün hocamız dedi ki burada sohbetinde bir gecede kas ve kat dedi, dört, mü, dört yüz mü falan hemen bir arkadaşımız ne yaptı? Yakaladı oradan. Niye? Çünkü ters, ne keter? Ne Hemen falan yerdedir. Tamam kaynağına bakılır, yanlışsa bırakıldı O kadar. İlim varsa bunu ne yapıyorsun? Sözünün altasında durabiliyorsun. İlim yoksa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 peki çocuğunuza hiç bir yeni kitap alır mısınız? He? Geliyor şimdi ben kitapçıyım ya, reklam yapmak için demiyorum he. ya hocam diye, çocuğum diyor, 11 yaşında bunun anlayacağı bir kitap var mı? ben hemen oradan tutuyorum Kur'an'ı veriyorum anlamaz hocam diyor ne anlayacak? 4 yaşında alim oluyor hakim ediyorlar adamlar hafız oluyor Sen 11 yaşında çocuğum anlamayacak. ama bu kreşe gönderir neydi belirsiz, yabancı kelimelerle şarkıyı, türküyü öğrettirir. O çocuk söylediğini ne kadar memnun olur. Onların etkinliklerine katılır, ücretlerini öder veya spor faaliyetlerine gönderir çocuğunu. Onlarda da güzel tuzaklar vardır. Aylık yakışak imtihanı diye cep imtihanları vardır. Onlara verir ama bir Kur'an'ı gelip de çocuğuna ne yapmaz? Öğretmez.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 Orada deli gibi kalmaları onlara göre şey erme. kafa yiyor adam çıkıyor her türlü sözü söylüyor. İşte bunlar diyor Allah'tan gelme batıl sağından solundan yaklaşamaz deniyor. Bunların sözleri ne Kur'an gibi insanlara çok rahatlıkla öğretilebiliyor. Bugün bir işare-i söz söyleyebiliyor musunuz? Bir Mevlana'nın sözüne bir kitabına bir söz söyleyebiliyor musunuz?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 Bunlara bak ya bunlar Peygamberi bunlar, bile inkar ederler. Sünneti bile inkar ediyor. Şefaat inkar ediyor. yıkıyorlar diyor. Düşünebiliyor musun? Yani dinimizin temel bireyi, kaideleri neler varsa bunları reddetir diye kaldırıyorlar. Halbuki şöyle bir oturup düşünseler ehl-i sünneti e bunlar. Ama insanlar Kur'an ve sünnetten uzak yaşadıkları için onlara ne yapıyorlar? Böyle besliyorlar.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 ikrar edemedi. E bugün Ebu Cehil Cahil diyor muyuz? Demiyorum. Ama İslam onun bildiği doğru kırıntılarıyla mutlak doğru arasında bağlantı kuramadığı için ona cehaletimde başladı. Ondaki bilgi kırıntıları doğru bilgi değildi. Evet. Cahillerin ateşi. Ama Kur'an dünya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 Ya kimi gitmezsem Gınar diye gelir. Kimi iyi ki kurtuldu şunu gideyim de hakikaten gözümden görürlük mü diye gelir. Kimi de Allah rızası diye. Değişik yani. Evet. Tabi bizler inşallah tehlikeli diye geliriz. Evet kardeşler bir de cahillerin şöyle bir sözü vardır. Benim kalbim temiz. Sen buraya bak. Kardeşler ilim Sayın Müftü Bey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 Bir türlü bunlar ne diye. İşte bu bilgi kırıntısıyla bir yere geldiğindendir, alimlerindendir. Çünkü öğrenilen ilim insanı ne yapar? Önce oraydan korkutur. Sen Allah'tan korkmuyorsan karşımdaki insana Allah korkusunu nasıl vereceksin? Belanın yaptığını ilk sendeki ihsat Allah korkusunu ihsat etmek değil mi?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 hasta bile olsa iki kişinin omuzunda ayakları yerde sürünerek nereye gidiyor sağda? Aferin bak herkes biliyor. Ne için gidiyor? Hayır. Muafık demesi neredeyse? nerede? Doğru. Verdiğin cevap doğru da benim istediğim değil. Münafık demesi neredeyse? Bugün camilere gidiyor muyuz?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 hayır işleyen, hayrı düşünen insanlar var aranızda da hayır oluyor. Yarın bu insanlar gitsin, buralar karanlık olacak. Bunu bile Aydınlık olan yerler Allah'ın evidir. insanların kurduğu yerlerdir. Anlatabildim Bu camiler bizim yerimiz. İşte, o camilerin kıymetini bilemeyince, insanlar da hep böyle yerleri seçmeye başlıyor ve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 bir başka bir şey yani herhangi bir şey öğretecek ve ne olacak? Bu davet olmuş olacak Ama müslümanlar bunu terk edince kardeşler, inanın asıl kolum orada kırılmış oluyor ve bu yanlarda yapılan ilim bize fazla ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Allah hepimize hayır versin. Tekrar bunu Rabbim bizlere ispiyat etsin. Tekrar kazanmayı nasip etsin. Çünkü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 Ve Allah Adem'i yarattığında onu ne yaptı? Her şeyin ismini, ilmini ne yaptı? Evet. Arz etti. Ve melekler onu ne yaptı? Secde etti. Peki insan bu konumunu koruması gerekmez mi? Nasıl koruması gerekecek? Allah'ın ilmini mi öğrenerek gerektirecek? Yoksa ondan sırt çevirip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 Birisi. Herkes niye talip söylesin bakın. Birisi. Şimdi değil mi? Birisi ilme. Öbürü? Ezden mi gösteriyorum? Ezden yok ki. İki faris doymazdır Birisi ilme talip olan. Birisi dünyaya.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 Geri de kesmiyor zaten. Oturuyor, akı içiyor. Öbürü kestiriyor. Parayı veriyor, etiyordu, öbürü yiyor. Şimdi düşünün kardeşler. bilgisi cahil insan neler yapıyor? Halbuki Allah adına kes o kurbanın. Gidip oraya bir kişiyi kesmesi hem malından ettiği gibi hem de o adamı ne yapıyor dininden? Edebiliyor. Bak şirke düşebiliyor. Halbuki işte Allah'tan işte kurban mı keseceğim? Ya kurban yani senin oraya gidip de o kurban kesmen, istediğin şeyi e, ondan istemen, sana o kapının açılmasına ne yap? sebep olmaz kardeşler. Onun için ilim bu kadar nedir? Çok çok önemlidir. Ve küfür ne demek olduğunu ve hangi yolların kötü olduğunu biz yine gelen Allah'ın vahviyle, ilmiyle öğrenmiyor muyuz kardeşler? sanki Hangi müşriye gelen doğru olarak geldi? Soruyor.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 Allah hepimize hayır versin, gayırdan ayrılmasın. Onun için ilimsizlik, şiddetle sunanır ve Allah Azze ve Celle Enam suresinin 35. ayetinde sakın cahillerden olma diyor. Kim söylüyor? Allah diyor. diyor cahillerden olma. Ve kulları içinde Allah'tan ancak layıkıyla alimler kork. Buna bizi ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ve Kur'an'da ilim ölmüş, bilenle bilmeyenin de bir olmayacağı karanlıkla aydınlık bir midir? Duyanla duymayan, yani sayır olanla olmayan, kör olanla gören, bunlar bir olmadığı gibi bilenle bilmeyen de nedir? Aynı değildir Onun için kardeşlerim, İslam ilmin, alimin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 Gösteren manasındadır. Ve alimin İslam'daki en önemli görevi ya da birinci görevi nedir? İyiliği emretmek kötülükten ne? Neymiş alimin görevi? C. Belanın görevini kötülüğü iyi göstermek iyiliğe kaka demek. Bunu anladın mısın? Kötülüğe iyi demek İyiyle kaka demek ya hakkı giz demek, örtmek onu hatırlatmam, ya dönme bile, ne yapma, ekilmeme. Geçmişe baktığımızda Yahudilerin ve Hristiyanların insanlar nasıl aldattığını biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu? Hep eserler, çaylar. ikilerin nasıl aldattığını biliyor musunuz? Ha? Erken mi bir Mesela birkaç tane anlat. He. He. Bortecine'den. Babadan Kürt olmuş. Anadan Kürt olmuş. Çocukları da melez olmuş. Onu derler değil mi? Evet. Güya insanlar toplanmış. Allah'a zikir çekiyorlarmış. Allah'a anlıyorlarmış. Sarhoşun biri gelmiş, ondan şöyle bakmış. Sonra o bir ölmüş o. Ölüm meleği onu götürürken hemen Abdülkadir Geylani gelmiş, gibi çekmiş, adamın kafayı koparmış, bu demiş bizim zikrimizi gördü. Cehenneme gidemez, bu cennetlik. Melekler şaşırmış, Allah'a sormuşlar, e ben ona hepsini bahsettim demiş. İnsanlara anlatılan nedir? Bu. Adıyaman menzile giden şu orayı da bırakır, üç, de bırakır. Vallahi bırakır, billahi bırakır. Böyle diyorlar şimdi. Bırakmışlardır. Bak, çiyorlardı. Ama hak böyle demiyor. Ne yapıyor? insanlara bunları empoze ediliyor. Oraya giden anasından doğduğu gibi ne yapılır? temiz olur. Onlar gece sağından sonuna döneni bilir. İşte şunu bilir, bunu bilir. Ve en son Mollalık'ta da onların imtihanları nedir biliyor musunuz? <Gülüyor> Karısı çürür çıplak, şeyhlerinin odasında bir gün geceleyecektir. Ertuğrul imtihanlarından birisi. Kalbileceğe kadar şeyhine bir şey çekmeyecek. Öğrettikleri ilim işte bu. <Gülüyor> Ve bunu doğru olarak kabul ederler, yani derece atlamak için her türlü buyruzluğu, kavaklığı bile yaparlar. <Gülüyor> Ama gel Allah'ın kitabını öğren. Kim tercüme etmiş?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 Bizim taraftakiler de sakın okumayın. Ne okuyacağız? Sizi dinleyeceğiz. E ne gülünüşünüz, ne hayatınız İslam'ı değil ki biz sizin neyinizi dinleyelim? Nerede görelim? Siz misiniz bu dinin müntesikleri? Yani Peygamber'in sözlerini bırakıp da sizin sözlerinizi alıp sizin sözlerinizi mi amel edeceğiz? Bir salak çıkıyor diyor ki, Peygamber diyor beyaz dese, alim sarı dese, sarı alınız diyor. Bunu söyleyen önce Masar Osman'a götürülür, aklına bakılır, akıllı mı diye. Değilse ne denir? Kafir denir. Sonra bu adam çıkıyor, bu sözler çok eleştirince, ben bunu demedim, vallahi demedim, billahi demedim, <gülüyor> falan Kur'an ümmüsü, bilmem ne bilmem ne ümmüsü. Böyle denmez kardeşler. Bu Allah'ın dinidir. Bu türlü salakla sapıklar çıkar, sizleri çok rahatlıkla ne yapar? Anladım. Doğru akı de saptırınlar. Onun için ilmi yerli yerince öğrenin. Alın mı? İyiliği emredecek, kötülükten edecek Görevi bu. İyiliği emredip, kötülükten nehyetmeyip de bu türlü işlerle uğraşıyorsa, buna bakılır. Anadolu'da bir söz var. Ne derler? Üreyi köpeğe bakma. Onun sahibine var. Onu bir destiye var, ürjülen var. Ona o kemiği kim atıyor? Tamam? Ona bakılır. Veya o deli önüne sürerler. Akımlar ne yapar? Geride durur. Çünkü itler ürür. Niye öler? E Çünkü güzel birini besliyor adam. Ürür. Ya sokak köpeği desen, oşt işte ne yapar? Uyur mu? gider. Demek ki, bakımlı bir kapının köpeği ki bize vererek bunu ne yapıyor? Yapıyor. Onun için kardeşlerim ilim çok çok önemli. Alının görevi toplumda Allah'ın emir ve nezilerini tam anlamıyla öğretmektir. Allah bizi bu yolda müdaim olanlardan iyileşir. Ve bunun üzerinde uygulamada titiz davrananlardan iyileşir. Bu türlü fitne sesada bulaşanlardan bizleri eylemesin. Çünkü bunlar şahsiyetsizdir. Şahsiyetsiz insanlarda insanların şahsiyetsiz ve karakterize var. Ama Müslümansa izzettir, şereflidir. Hiçbir zaman hayvanların sıfatına düşmez. Ama Elhamdülillah zebra'lar, bilmem neler çıkıyor da hamdolsun içimizdeki hayvan gılıklarda ayrılıyor. Allah'a hamdolsun. Onlar da güzel oluyor yani. Evet. Alim her hususta her hususta İslam'ın izzetini koruyan ve İslam'ın hakimiyetini hakim olması için gayret sarf eden insan olmalı kardeşlerim. Bakın bugün hangi geçmişten bir alimi anarsak hayırlan anlıyoruz mı Allah aşkına? Hayırla andığınız alimlerin hayatını Allah için okuyun. Vallahi billahi hep Allah'ın izzeti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 Yöneticiler hürlümetebilir mi? Mümkün mü? Evet. Düşünün şimdi bakın nereye bakarsanız bakın yeryüzünde bütün halklar demokrasi eşitlik, halkın kendi kendini yönettiği başka taraf hastalıklar var. Halbuki demokrasi çoğunluğa rağmen azımlıyor, çoğunluğu süpürüyor, yolduğu sistemlere denir. Ama öğretilirken size ne öğretirler? Ha?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 Allah Resulü ve Vesselam en çok ilmiyle amel eden alimleri uğurmuştur. Ve onlar için çok hayırlı sözler söylemiştir. İnsanları ilimle irşad edip onlara ilmini duyuran kimseyi Allah toplum içinde hızlı dinlenir önderler kılmıştır der. Yani hakkı anlattığınız zaman, hakkı öğrendiğiniz zaman Allah da size dünyada ne yapar? Hız sahibi insanlar İnsanların önünde önderler <gülüyor> olmanızı maaşı da kardeşler. Gavurlara da bakın. En iyi konuşan, en gavurluk yapan önderliktir bak. En gavur konuşandır. Hatta geçenlerde bir masal okudum. Gerçi benim şeyim öyle değildi. Birini tam politikacı bu diye yazmışlar. Sebebi ise bugün dediğini yarın tam zıttını söylüyor. Bak politikacı işte budur diyor.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 bu huzu olamaz. Evet, dikkat ederseniz hadis-i şeriflerde, Bukhari'de alimler peygamberin varisleridir. Ve hadisin baş tarafını alın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü olan hiçbir peygamber e, miras bırakmaz. Bizim bıraktığımız nar, mal, beytunmalardır. Ve her peygamber öldüğü yere defne olunur ve toprakta peygamberin etini yemeye ne yapılmıştır? Alam kılınmıştır. O da insan değil mi? Ama bakın toprak bile ne yapmıyor? Yemiyor kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ''Biz peygamberlerin bıraktığı miras ilimdir. Alimler de peygamberlerin nedir? Yarışlarıdır. Allah bolca alamlardan eylesin Evet. Ve bakın İbni Mesut'tan gelen bir rivayette kardeşlerim Allah'u Teala kıyamet gününde alimleri toplayarak buyuracak ki ben size sırf hayır müraad ettim bunun içinde kalplerinize hikmeti koydum. Haydi gelin cennetime. İşlediğiniz bütün kusurları mağfiret ettim diyecek. Allah'ım bizi onlardan kılın. Evet. Bakın yine Ebu Derda'dan gelen rivayette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 uyulmaz. Çünkü itaat neydi? İyiliktedir. Münker'de itaat nedir? Yoktur. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Rabbim hayrı anlayanlardan iyileşin. Bizleri hayırdan ayırmasın. Allah içimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Onlar da bize Allah'ın emir ve yaşatlarını eylesin. Kabuti nizamlara küfre yapışmayı değil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 alimin kıymetini, ilmin kıymetini bilelim. Kendimize çekip düzen verelim inşallah. Bugünkü sohbetimiz inşallah. Bu kadar yeter. Ben sizleri fazla yormayın. İnşallah haftaya günümüz ve İslam kavramının tahrifi nasıl oluyor? üzerine devam edelim inşallah. Haneke Allahümme ve bihamdike eşedem la ilaha illa emke ve etuduruhu Elhamdülillah Rabbil Allah öğrendiğimiz rızkımızı amel ameretti hep.